الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهب لنا, وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاه اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركه اللهم ارحم رسولنا محمدًا حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن أهل اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم <تصفيق>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 اللهم أخلصنا بخلصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المصطفين الاخيار اللهم أخلصني بخلصة ذكر الدار وجعلني عندك لمن المصطفين الاخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوه الا بك يا رب العالمين وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين وذكر بالقران من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Yine bir cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bu kez yalan kavramını konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de de Sıklıkla geçen bir ifade bu. Belki de insan varlığının yapabildiği en kötü davranış biçimlerinden bir tanesi. Çünkü Hz. Aişe radıyallahu anh'a hiçbir davranış biçimi, hiçbir ahlak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan kadar kötü gelmiyordu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi mülahaza eden, onu yaklaşımlarını uzaktan uzağa iyi bilen, huyunu, değerlerini iyi analiz etmiş olan Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın onun hakkında söylediği bir genel ifade. Hiçbir şey Rasulullah'a yalan kadar nahoş gelmiyordu. Dolayısıyla onun yanan konusunda bir hassasiyeti, yalan konusunda bir dikkati, bir özeni vardı, salat ve selam üzerine olsun. Hatta o kadar ki Rabia bin Amir, yanılmıyorsam, annesinin kendisini çağırdığını, İbn-i Macid'e geçen bir rivayet, bir şey vermek bahanesiyle çağırdığını, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göz ucuyla takip edip, annesinin kendisine bir şey vermediğini görünce bunu doğru bulmadığını, bu yaptığının kendisi hakkında bir yalan olarak yazılacağına dair. لَكُتْ لَتُكْتَبُ عَلَيْكِ كَذِبَةً Bu senin hakkında bir yalan olarak kayda geçer diye uyardığını hatırlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yalan konusunda bir çocukla alakalı bir davranışta bile hafife alacağımız, umursamayacağımız, belki küçük bulacağımız bir veya çoğu zamanda belki yaptığımız hususta bile gösterdiği yaklaşım, yalan konusundaki itina ve özenini bize yansıtmakta. Dolayısıyla Allah'ın Rasûlü, daha çocukluk zamanlarından itibaren, yalan konuşmayan, emin bir kimse olarak bilindi. Kendisi Kayser'e mektup yazdığında, imparator yakın civarda bulunan Arapları, Araplardan kim varsa tüccar olarak gelmiş, getirilmesini emrettiğinde aralarında Ebu Süfyan'ın da bulunduğu bir kısım Kureyşliler, Kayser'in huzuruna çıkandılar, sorduğu sorulardan bir tanesi de kendisini nasıl bilirdiniz dediğinde Ebu Süfyan onun doğrulukla bilindiğini yalan konuşan biri olmadığını vaktiyle kendisini emin olarak doğru biri olarak bildiklerini söyleyince Kayser şöyle dedi yani bir kimse insanlara doğru konuşup Sonra kalkıp Allah'a yalan konuşması beklediğim bir şey değil. İnsanlara konuşmakta bile yalana tevessül etmemiş birinin Allah'a yalan söylemeyeceğini söyledi. Kaysar böyle değerlendirdi. Dolayısıyla doğruluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de müşriklerce onlar tarafından dahi bilinen bir karakteriydi, bir kişiliğiydi, ahlakıydı. Sadece Rasulullah'a özgü değil, diğer peygamberlerde de görüyoruz doğruluk. Hazreti Peygamber de gördüğümüz tarafıyla daha dikkat çekici, çünkü kendisine vahiy gelmezden evvelki zamanına dair bir bilgi olarak biliyoruz bunu. Doğruluk ile müşrikler tarafından bilinir bir haldeydi. Dolayısıyla onun şöyle demesine kadar anlamlıdır. اِنَّ الصِدْقَ لَيَهْدِ Doğruluk kişiyi iyiliğe sevk eder. وَاِنَّ Birra لَيَهْدِ اِلَى الْجَنَّةِ Ve iyilik de iyilik sahibi olmak da kişiyi bir sahibi olmak cennete so Dolayısıyla bu baktığımız aşamalı geçişte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaktiyle doğru bir kimse olarak olması, bilinmesi, doğruluk üzere yaşamış olması Allah azze ve celle katında onu nedenli yüce bir mertebeye kavuşturmuş. Çünkü devamında Resulullah dedi ki: "Vainnar racul la yasduku hatta yuktaba indallahi saduqa." Bir kimse doğru konuşa konuşa Allah'ın katında saduk olarak veya sıddîkâ veya sıddîk olarak doğru kimse olarak yazılır. Allah Azze ve Celle katında doğru kimse olarak yazılmak kişinin kazanabileceği, davranışıyla elde edebileceği en önemli sonuçlardan bir tanesi. Dolayısıyla Doğruluk kişide iyiliğe, iyi karaktere yol açar. Aynı hadisin devamında va innel kadhiba yalana gelince fe innel kadiba yahdi ila'l fujur. Yalan fujura yani azgınlığa, haddi aşmaya kişiyi sevk eden kötü kişi olmaya yol açar. Fujur ise le yahdi ila'n o da bu azgınlık ve kötü ahlak, kötü davranış, kötülük kişiyi cehenneme taşır. وَاِنَّ الرَّجُلَ bu Kişi yalan söyleye söyleye sonunda هَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın katında yalancı olarak yazılır. Yani böyle bilinir. Bu iki temel davranış biçimi... Kişinin akibetine yani sonuca ve o dediğimiz sonuç da sonsuz sonuç, sonsuz geleceği ne doğrudan etki eden çok temel bir yaklaşım. Dolayısıyla insanın kendi içinde en derinde kendisiyle baş başayken oluşturduğu bir şey, yalan ve yalancılık. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki, Vallahu beli الذين كفروا يكذبون kafirler yalan konuşup yalanlayıp duruyorlar vallahu a'lemu bima Allah da onların en derinde bu sakladıkları şeyi elbette biliyor Dolayısıyla yalan dediğimiz hadisenin kişinin kendisine en içte güya orayı korunaklı orayı başkalarının görmediği, kendisine has dolayısıyla yaptığı, kurduğu bu yalan tezgahın dışarıdan bilinmediği zannıyla, dıştan dışa dürüstlük yansıtıyor, kendisini dürüst yansıtıyor. Allah Azze ve Celle dedi ki ''Hayır, dıştan dışa kendilerini nasıl yansıttıklarına aldanmayınız.'' بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَوِّبُونَ aslında kafirler yalan konuşuyorlar. Yaptıkları şey doğru bildiklerini yalanlamaktan, yalanı doğruya ilsak etmekten, yapıştırmaktan, yamamaktan gayrı bir şey değil. Ve Cenab-ı Hak bu konuda çok iddialı ifadelerle استَعِذُ بِاللّٰهِ بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبِ Yalancıların bu içinde bulunduğu durum, yani kafirlerin içinde bulunduğu durum yalanlamaktan öte bir şey değil, sadece yalanlama davranışında bulunuyorlar. Onların bu yalanlama davranışları, yalan konuşmaları, kendilerini doğru yansıtmamaları dışarıya çoğu müminleri aldatmakta, yanıltmakta. O yüzden çok kimseyi duyarsınız, ya bu kadar adam bunlar cehenneme mi gidecek? Bunlar anlamadıklarını söylüyorlar veya başka şeyleri doğru zannediyorlar. Dolayısıyla onlar da onu doğru zannediyor, onlar da onu ilah bellemiş, onlar da o dini kendilerince hak bellemişler. Dolayısıyla biz kendimiz Müslümanlar olarak hak, din dışındakileri tamam bizimki hak biz okuduk, anladık, inceledik, gördük, belledik. Ama onlar anlamamışa benziyorlar. Dolayısıyla da onların küfürleri dolayısıyla ki bu küfürlerini ne kadar kasıtlı bilerek yani yalan ile yaptıklarını bilemeyiz. Şu halde onların cehenneme gitmesi revamı yaklaşımı pek çok mümin insanda aslında kafirlerin kapakları dolayısıyla sergiledikleri kapak Davranışları dolayısıyla, halbuki bu kapak yalan bir kapak, gerçek bir kapak değil. Onları Yaradan Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de nice yerde, demin birkaçını hatırladık, بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Cenab-ı Hak ki kafirler doğru ve dürüst yaklaşmıyorlar. Gördükleri, belledikleri, fark ettikleri hakkı yalanlıyorlar. Ama size anlamadık diyorlar, farkına varmadık diyorlar, bellemedik diyorlar, bize öyle gelmiyor diyorlar ve siz de onlara aldanıyorsunuz. Halbuki Yaradan Allah Azze ve Celle yarattığını bilmez mi? أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٍ Yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını biliyor. Dolayısıyla onlara hakkı, kavrattığını da biliyor, anlamalarını sağladığını da biliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman yalan nerede ortaya çıkıyor, yaran nerede başlıyor dersek yalan irade sahibi olan insanın başkalarının ulaşamadığı, erişemediği mahrem alanı içerisinde yani kendisinin içerisinde Oluşturduğu bir şeydir. Ve bu irade dışı varlıklarda olan bir şey değil. Yani hayvanlar vesaire bunlar maksatlı davranış sergileyebilen varlıklar değil. Kendilerine doğruluk ve yalancılık gibi istikamet açılmış varlıklar değil onlar. Ki ister doğruluğu tercih etsin, ister yalancılığı tercih etsin. Biz irade sahibi varlıkların ki bu iradenin gerçekleştiği alan içimiz, korunaklı bir alan, oraya kimse erişemiyor, bu o alanın arkasında kendimizi siper arkasında istersek yalanı, istersek doğruluğu ama dışa bakan yüzüyle her halükarda kendimizi doğru yansıtır bir şekilde hareket edebiliyoruz. Dolayısıyla etrafta biz insanlar çok korkunç varlıklara dönüşebiliyoruz, yalan, söylemek suretiyle etrafımızdakileri olağanüstü yanıltabilecek ve onlara çok büyük zarar ve ziyan verebilecek varlığa dönüşebiliyoruz yalan sayesinde. Yalanın oluştuğu bu aralık insanın içinde olabilen bir şey ve dışa vurmadığı için, dışa yansıtmadığı için bilemediğimiz, tehlikeli tarafı da bu ve hepimiz bundan yapabiliyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak belillezîne kafarû kafirlerin yaptığı şeyin adı yalanlamaktır diyor. Bildikleri, fark ettikleri doğruyu özellikle yalanlıyorlar. Vallahu alemu بِمَا Ama Allah onların içte sakladıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Diğer ayet, بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَقْد۪يب۪ Yine kâfirlerin durumunu başka türlü sanmayın. O baştaki bel, onların yanıltmalarını, kendilerini başka türlü yansıtmalarını ortadan kaldıran bir bel. Yani çünkü demin dedik ki çoğusu onları masum belliyor, anlamamış, fark edememiş, kendi anladığını doğru sanmaya şartlanmış, göremiyor. O kadar okulduğu, bildiği öyle bir aileden de gelmiyor diye kafirlerin hakka karşı yalanlayışlarını, yalanlamalarını bir kısımları temize çıkarırken onları yalancılıktan beri addediyorlar. O yüzden Cenab-ı Hak bunu reddetti. Bel ile reddetti. Bel illezine kafarû fî tekedîb. Hayır, hayır Kafirler bir kimse Rabbinin indirdiği Vahiyi kendisini yaratan kudretin kendisine seslenişini yalanlıyorsa bil ki anlamadığından değil, bilmediğinden değil, fark etmediğinden değil, özellikle yalanlamak istediğindendir. Buna sebep nedir diye sorarsak Cenab-ı Hak dedi ki فَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَعْلَمْ ma يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ eğer onlar yüz çevirlerse فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمْ ma يَتَّبِعُونَ اَهْوَاً Bilesin ki onlar arzularının peşine düşüyorlar. Bu yalanı onlara söyleten çıkarları var. Başka çıkarları dünyayı yaşamaktan yana çıkarları Cenab-ı Hakk'ın buyruğu ve Cenab-ı Hakk'ın çizdiği çerçeve içerisine belli bir sınır içerisine girmekten imtina eden, sözün ona uçsuz, bucaksız, sınırsız yaşayabilmek adına kendi başına buyruk kalabilmek için buna özgürlük diyorlar, fark ettiği, anladığı, bildiği, kavradığı halde Rabbine karşı sorumluluğa girmemek üzere ondan gelenleri yalanlamayı kasten ve bile bile tercih ediyor. İnsanların çoğu. Dolayısıyla yaratılmış insanların hakkında yalanı konuşuyorsak önce Allah Azze ve Celle'ye karşı yalanlarını, Cenab-ı Hakk'a karşı yalanlarını ki bu yalan onları kötü kılan yalandır. Allah Azze ve Celle'nin varlığını dürüstlükle itiraf etmemiş, yalanlamış kimseler kötüdürler. Yeryüzündeki insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı yaratıcıları olan Allah Azze ve Celle'yi o yegane ilahı anlayıp kavrayıp farkına varmışken ikrar eden dilleriyle dışa vuran ki bunu ikrar edecek, anlayacak, kavrayacak azaları kalpleridir onların akleden bu kalpleriyle akledip Cenab-ı Hakk'ı onun sözünü, onun dinini ve gerçekliğini görür. Hepsi ama bir kısmı ikrar eder dürüstlükle, yalan nerede gündeme geliyor, diğerleri de dışarı vurmaz yalanlar. Onlar يَقُولُونَ بِأَفْوَائِهِمْ Ağızlarıyla konuşurlar, مَا لَيْسَ فِي <قُلُوبِهِم> Kalplerinde olmayan bir şey. Dolayısıyla yalan önce kişinin kendi bütünlüğünü bozar. Yalan bir kimsenin kendi iç bütünlüğünün böyle bir fay ile ortadan çatlaması, yarılması, parçalanması gibidir. Artık kendisi ayrı bir vadide, varlığı ayrı bir vadide, kendisiyle ayrışmış, iç bütünlüğü yarılmış gibidir, çatlamış gibidir. Dolayısıyla makas zamanla eğer yalana devam edecek olursa, Kendisiyle arasındaki makas zamanla açılır. Böyle kimseler kendilerine saygı duymayan, yalan konuştuklarını en iyi kendileri bilen, yalancı olduklarını en iyi kendileri bilen, bu muhabbeti biz yaparken bile bir ucu bize bir taraftan dokunan bir muhabbet olması yer yer bizim de Yalan ile iç içe bulunduğumuzun göstergesidir ve muhabbeti insanlara en çok dokunan konulardan da bir tanesi belki en önemlisi yalan konusudur. Çünkü bizi can evimizden vuran içten içe işlediğimiz cürmün adıdır yalan. İçten içe bu cürmün işlenmesindeki sebep de bize doğruluğu telkin eden organımızın içimizde olmasıdır. Bir şeyin doğrusunun yanlışından ayırt edilmesi Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği kalbimiz sayesindedir. Gözümüzle gördüğümüz bir olayı bir başkasına gördüğümüz şekilde değil de farklı aktarırken bize yapma etme öyle görmemiştin diye içten içe içimizi kanatan Vicdanımız diye seslendirdiğimiz aslında kalbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize ancak doğrulukla, ancak sıdk ile, ancak Cenab-ı Hakk'ın öğütledikleriyle ikna olan, ancak onunla huzur bulan organımız, onunla mutmain olan kalbimizdir. O bize itiraz eder, böyle olmadı ki hadise diye veya başka bir konu düşündük, taşındık, dinledik, Belli bilgiler topladık öğrendik, kalbimiz bize bunun doğrusu budur diye önümüze koyduğu andan itibaren nasıl dışa vuracağımıza biz karar veririz. Ve onu dışa vururken alternatif bir seçenektir önümüzde yalan, yalanın kalbimizde temeli yoktur, İçe uzanan bir karşılığı yoktur, dilimizden dışarı üretilir. Dilimizde dışarı ürettiğimiz bu şeyin kalbimize kadar uzanan bir kökü yoktur. O yüzden bu habis bir sözdür, kötü bir sözdür. Tayyip yani hoş ve güzel bir söz değildir. Cenab-ı Hak hoş ve güzel sözü içe kadar uzanan, kökü olan bir söz olarak örnekledi. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ طَيِّبَةٍ طَيِّب bir söz Hoş bir söz, güzel bir söz. Cenab-ı Hak dedi ki كَمَثَلِ كَشَجَرَتٍ دَيْهِبَتٍ Güzel bir ağaç gibi. Asluha فَابِتٌ Bir kökü var, sabit. Temeli var, aşağı uzanıyor. وَفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ Ucu da gökte. Bu güzel sözün örneği. Temeli var, toprağın altına kadar uzanıyor. Dolayısıyla söz... Dudaklarımızdan dışarı çıktığına göre doğru sözün ta kalbimize kadar uzanan kökleri vardır. Onu biz bütün rahatlığımızla söyleriz ve güven duyarız. Allah'ın huzuruna bile çıktığımızda doğruluktan ötürü cezalandırılmayacağımızı düşünürüz. Çünkü kalbimizde de bunun karşılığı vardı. Başkası bilmez ama Allah Azze ve Celle bildiği için rahat oluruz. Ya Rabbi içimde de bunun karşılığı vardı. Kalbimle bunu böyle değerlendirmiş, böyle bilmiş, böyle kavramış idim. Aynen dilimle de dışarı vurdum. İşte biz bu yüzden buna emniyet diyoruz, güven diyoruz. İşte biz bu yüzden kalbini diliyle dışarı vurmaya iman diyoruz. O yüzden imanın tarifi kalp ile tasdik dil ile ikrardır. Bu ikisi birlikte çalışacak ama kalp bu işten habersiz diliyle güya ikrar ediyor. Neyi ikrar ediyorsun? Birilerinin söylediğini sadece tekrarlıyorsun. Bu sa sana o güveni vermez, bu sana o huzuru vermez. Bu doğrulukla olan bir şey olmadığı için söylediğinin doğru yahut yanlış olduğuna dair senin bir fikrin olmadığı için sana herhangi bir huzur telkin etmez. Dolayısıyla imanın iman olabilmesi için tarif ettiği üzere, tarifi üzere kalp ile tasdik temelli olması lazım. O kalpten gelen, peki bunu kalbe indirebilmenin yolu nedir? Önceki derslerde bunu çok konuştuk. Kişinin dışarıdan veri toplaması, çünkü kalbin kendisinin doğrudan bir gözü yok. Kalbin doğrudan bir kulağı yok. Bilgi alabilmesi için Allah Azze ve Celle'nin yarattığı وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ Kulakları, gözleri Cenab-ı Hak verdi kalbin yanı sıra. Buralardan bilgiler içeriye aktarırız, aktarırız, aktarırız. Gelen bu bilgiler ile kalp bir sonuca gider ve önümüze koyar. Der ki La ilaha illallah o yegane. Tek bir ilahtan gayrı ilah olamaz. O ilahın varlığı da zorunlu çünkü senin bana dışarıdan aktardığına göre muazzam bir sistem içerisindeyiz. Ben de o sistemin içerisindeyim sen de. Biz Allah'ın verdiği bu organ ile gelen bu bilgiyi beynimizde ne kadar derlesek, toplasak, karşılaştırsak, kıyaslasak, üst üste koysak orada yoğun mesaisi var beynin kuşkusuz. Ama neticede ortaya çıkardığı sonucu kalbimize sunduğumuzda anlam olarak o anlamlandırır ve bize neticeyi ortaya koyar. Ve bizim varlıktan var edene giden süreçte ki anlamlandırmamız, yaratıcıyı anlamamız, Allah Azze ve Celle'yi kestirmemiz ve onunla mutmain olmamız bunlar hepsi kalbimiz de yaşadığımız bir sonuçtur. Bu sonucu aynen itina ile kırpmadan, bükmeden, eğmeden dilimizle dışarı vurduğumuz zaman işte o kelimeyi tayyibe olur. Bir ta kelimenin tayyibe olması böyle kökten gelerek olmasıyla mümkün. Yoksa aynı güzel kelimeyi tayyibeyi mesela la ilahe illallahı bir başkası hiç kalbine uğratmadan söylese Sadece diliyle, senden duyduğu şekliyle söylese, bunun gereği olarak gözlem yapmayı, incelemeyi, araştırmayı, Cenab-ı Hakk'ın sözlerini okumayı, bunları kalbine alıp, sıdk ile, doğruluk ile orada yaşayıp, sonra orada sonuca bağlayıp, öylece diliyle dışarı vurmaksızın sadece nakarat gibi alsa, bu kelime-i tayyibe onda o imanı, o güveni, o huzuru oluşturmaz, çünkü karşılığı yok kalpte, kalbe uzanmıyor. Bedeviler, Arabiler bu biçimiyle Resulullah güçlenince yarımada da gelip biz de iman ettik deyince Allah Azze ve Celle önlerini kesti dedi ki قَالَتِ bu اَمَنَّا Bedeviler biz de iman ettik diyorlar. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ De ki iman etmediniz. İman etmediniz dedi Cenab-ı Hak. İman ettik diyenlere dedi bunu kinkuluulu eslemna siz teslim olduk deyin. Vallem meett quil iman fi bim iman henüz kalplerinize girmedi. Dolayısıyla iman kalp, kalbe girer kalbe girmesiyle iman olur. Dilin sadece imanı amenna diyerek La ilaha illallah diyerek ne kadar iman sözü varsa tekrarlamasıyla iman olmaz. İman kalbe girince iman olur. Kalpten gelen iman kalbin اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ Kalbin tatmin olduğu o Allah'ın zikriyle dilden dışarı vurulursa aynen kalpten geldiği şekliyle o zaman kelime-i tayyibe olur. كَشَجَرَةٍ طَيِّبًا İşte sıdk وَالَّذِي جَاءَ ve وَسَدَّقَ بِهِ Böyle olur. Yalandan ayrı olan tarafı budur. Ama yalan kalp ile dil arasındaki senkronizasyonun bozulmasıyla, kalp ile dil senkronize olursa yani eş güdüm halinde kişi kalbine bakıyor diliyle kalbindekini seslendiriyor. Bu sıdk. Orada ne varsa dilinde de o var. Şüphe hasıl olursa hiç çekinmeden şüpheyi de diliyle ifade ediyor öğrenebilmek için. Dürüstlük böyle bir şey ama anlamadığını anlamış gibi yapmak da yalancılıktır. Anlamamış yeterince bilgisi henüz kalbinde olmadığı için ama amenna diyor, ne kadar güzel diyor, gözlerinden yaş getiriyor. Bunlar da yalan örnekleri. Doğruyu tasdik ederken yalan konuşmak. Bunun da yalancılıktan, nifaktan bir farkı yok. Çünkü bu kalbindekini dışarı vurmuyor. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ ma لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayan şeyleri dilleriyle söylüyorlar. Pek çok mümin veya iman iddiasındaki kimse iman iddiasında yalancıdır. Çünkü imanını kalbiyle yaşamış, kalbine iman etmek üzere fe'lem... Cenab-ı Hakk ilmi emretti. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا <اللّٰه> Bile öncesinde ilimle oluşan bir şey. Bu kadar ilmi bu hayatta, bu koca hayatta Allah her birimize sorumluluk olarak yükledi ki iman hasıl olsun. Buna dahi vakti olmadan dünyaya yönelmiş kimselerin sadece nakarat olarak takliden salt, Takliden iman iddiaları, başlarına büyük bela olabilir. Kim bilir Allah Azze ve Celle'nin, Bedevilerin önünü kestiği gibi, onların da önünü kesebilir. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُواۜ De ki iman etmediniz diye, bu ne kadar büyük bir tehlikedir. Dolayısıyla içimizle dışımız arasındaki birlikteliği bozduğumuz zaman buna yalan denir. Bu birlikteliği iyiliğin hatırına bozsak da buna yalan denir. Söz gelimi Allah'ın bir ayetini okuyup kalbimiz yeterince bilgisi olmadığı için anlamamışken anlayıp çok iyi kavradığımızı ne kadar da güzel bulduğumuzu dıştan dışa dilimizle ifade ederken de yalan konuştuğumuzun en iyi biz farkında oluruz. Böyle bir durumda kalmak kalbimizin o konu hakkında yeterince bilgisi olmadığı için onu değerlendiremediği ve sıkıntılı bulduğu için soru işanetleriyle bize karşılık verdiği bir durumda daha fazla emek edip konuyu araştırmaya yüksündüğümüzden anlamış ve kavramış gibi yaparız. Nasıl olsa doğru, nasıl olsa hakikat diyerekten ama bu da bir yalan ve yalancılık. Örneklerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle kim bilir böyle süreçlerle bizi imtihan etmektedir. Önümüze getirdiği bir gündem maddesi eğer kalbimizde bir soru işaretiyle karşılık buluyorsa o zaman Cenab-ı Hakk'ın yalan konuşmamız yerine ve inkun ف۪ي شَكِّنْ Eğer bir şek üzereysen مِنْ مَا أَنْزَلْنَا Sana indirdiklerimiz hakkında o zaman fes el, dürüstçe sor. Peki bunu ben anlamadım. Bu oturmadı. Kalbimde soru işareti var. Bunu oturtamadım demek olur. Ya e Allah'ın kelamı batıl olmayacağına göre o zaman öğrenip bunun hakikatine ermem lazım. Şu anda bana yanlış gelmesi bilgilerimin yetersizliğindendir. Dürüstlüğüyle müminler hareket eder ve hiç Şüphe duymaz Allah'ın sözünün yanlış çıkacağından emindir. Bu imanın güzel olgun halidir. Yoksa yanlış çıkar korkusuyla içim karışır, daha fazla imanımdan olurum diye araştırmaktan uzak durup dıştan dışa anlamış ve kavramış gibi yapmak da bir çeşit yalan türüdür ve yaygın bir yalan türüdür. Özellikle insanların dünya ile yoğrulduğu ve akletmeye, araştırmaya, öğrenmeye, Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini öğrenmeye, zaman ve fırsat bulmaya yanaşmadığı diyelim, bundan yüksündüğü, bundan ayrı nice kitapları okumaya, nice eğlencelere, şunlara, bunlara vakit bulmaya fırsat açabilirken buna yanaşmayıp, İmanı kestirmeden elde edebileceklerini ve sonuç alabileceklerini sanan kimselerin çoğunun belki de imanı bedeviler gibi kaldir, kalbine indirmekten bile henüz uzak oldukları düşünülebilir. Bunu nasıl dışa vuruyorlar? Amenna ile. Demek ki hak bir sözü anlamamışken amenna demek de yalan olabilir. Şayet bunun kalbe kadar uzayan bir karşılığı yok ise. Çünkü doğru sözün tanımı kalptekinin dile vurulmuş halidir. Sözün kendisinin doğru olması yetmez. Şurada bir kaza olmuş, çok güvendiğimiz arkadaşlardan dinledik kaza olduğunu, araba şu adama çarpmış. Artık o kadar güvendik ki gidip üç adım sonra kendimiz kaza oldu, araba adama vurdu diye Kendimiz görmüş gibi anlatıyoruz. Konuştuğumuz sözün kendisi, içeriği, muhteviyatı doğru olabilir ama biz bal gibi yalan konuşuyoruz. Çünkü biz görmediğimiz bir hadiseyi başkaları namına görmüş gibi aktarıyoruz. Bu yalancılığın ta kendisidir. E söylediğim söz doğru, söz dediğin sözün kendisi doğru hakikat olabilir ama senin sözün yanlış. Yalan çünkü onun senin gözünde ve gözünden kalbine uzayan bir karşılığı yok. Kalbin diyor ki biz görmedik ama, başkalarından duyduk. Biz en fazla diyebiliriz ki başkalarından duyduk ki böyle diyorlar. İman da öyledir. İman tanık olunan bir şeydir. Başkaları üzerinden doğrulanan bir şey değildir. O yüzden sıfk üzere, doğruluk üzere kurulur. O yüzden eşhedü diye başlar. Ben de gördüm demektir. Ben de şahit oldum, ben de tanık oldum demektir. Başkaları çok hocalar buna tanık. Başta Peygamber Efendimiz ve bütün bu hocaların hepsi. O yüzden ben de kendimi tanık sayıyorum demek ile olan bir şey değildir. Yalanın bizi en çok yaktığı yerden konuşuyorum. Bizim en çok kendimizi yalan üzerinden kandırdığımız, imanımızı riske attığımız, Yerden konuşuyorum. Bu sözün adı, kelimenin adı la ilahe illallah da olsa eğer aslı sabit kalbe uzamıyorsa bu bizim açımızdan kelime-i tayyibe olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak kelime-i tayyibeyi sözün kendisi değil, kişiyle ilişkilendirdi ağaca teşbih ederek, ağaç gibi dedi. Asluha thâbitun, aslı sabit kökleri dibe, yerin toprağın altına uzuyor. وَفَرْعُهَا <gülüyor> فِي Böyle olanın aslı sabit ise dalları da göğe kadar uzar. İşte kişide de Kelime-i Tayyip'e böyle olmalı. Kalbine kadar onun kökleri uzamalı ve o kişinin ağzından çıkan bu Kelime-i karşılığı göğe kadar uzamalı. اِلَيْهِ yasadul الْكَلِمُ الْطَيِّبُۜ وَالْلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Bu tayyip olan söz yani eğer kökleri kalbe kadar uzayan bir söz ise bu kişinin ağzından çıkmakla birlikte Allah'a su'ud eder, yükselir, uruç eder bu o bilmediğimiz boyutta onun öyle bir üstünlüğü vardır ki yerin çekimine, ve bu deni aşağı dünyaya kalmaz yükselir. Sözlerimiz ağzımızdan çıkan kelimeler, cümleler iki türlüdür. Doğru, dürüst olanlar, kalbimizden karşılığı olanlar yükselirler. İyi kimselerin konuştukları yükselir. Allah bunu haber veriyor. İleyhi yasadül kelimut tayyib. Peki buna eşlik eden nedir? وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Salih amel de buna eşlik eder, onu da Allah Azze ve Celle yükseltir. O dürüst söz onu yanında alır, ameli de alır yanında Cenab-ı Hakk'a götürür. Bu bizim aşağıdan yukarıya Allah Azze ve Celle'nin katına doğru sürekli gönderdiğimiz, yükselttiğimiz iyi şeylerdir bun bu karakteri yok ise bu özelliği yok ise yanımıza kalır yük olur pranga olur ayaklarımıza dolanır ve bizi buraya bağlar. İneledine kezebu biayetena ve stekberu anha la teftahu lehum ebwabus sama. Böyle yalancılar Cenab-ı Hak diyor ki yerde kalırlar. Bunlara göğün kapıları hiçbir zaman açılmaz. Doğrular ve dürüstlükler Önden sözleri ve amelleri göğe ruj etmişken yükselmişken Allah'a ölümle birlikte göklerin kapıları kendilerine açılır ve Allah Azze ve Celle'ye yükseltirilirler, cennetlere götürülürler. Ama diğerleri kafirlere, göğün kapıları açılmaz. O kadar açılmaz, açılmaması o kadar muhaldir ki Cenab-ı Hak dedi ki Hatta يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْخِيَالُ Deve nipliğinden geçmez ya, nasıl ki geçmez, o geçinceye kadar bu olmaz. Yani asla olmaz. Muhal ile ucunu bağladı Cenab-ı Hak. Yalancılar, müstekbirler, hakkı ikrar etmekten uzak duran, kalbiyle gördüklerini diliyle ikrar etmekten, kalbiyle dilini bir tutmaktan uzak duran kimseler yani yalana başvuran kimseler bu ağırlıklarıyla yere çöreklenir kalırlar, göğün kapıları kendilerine açılmaz. Yalan dolayısıyla kişinin kalbiyle kendi arasındaki duruşudur. Eğer ki kalbine vefa gösterirse, ne öğrendiği, bildiği, gördüklerini aktardığı ve onların, onun verdiği sonuçlara bağlı kaldığı sürece bu yapısını, orijinalliğini koruduğu sürece bu kimse dürüstlüğünü kişilik olarak ortaya kor. Böyle kimseler bu dürüstlük ile Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varırlar. Cenab-ı Hak onlara قَالَ الله هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ Bu sadıklara doğruluklarının yararının olacağı bir gündür. Onlar böyle cennete alınırlar. Peki yalancılar? Yalancılar cehenneme götürürler. Yalancıların karşılığı, yalanın karşılığı فَذُوقُ <gülüyor> الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ Yalan söylemenizden ötürü o elîm azabı tadın denir kendilerine. Yalan ile azap arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yalan kişi azaba sevk eder, yalan kişiyi doğrudan günaha, günahtan da cehenneme doğru götürür. Çünkü yalan ile biz Cenab-ı Hak ile aramızdaki ilişkiyi bozarız. Allah ile ilişkimizi bozduktan sonra insanlar ile olan ilişkimizi duruma göre yönetiriz. Eğer bir karşılığı olacaksa söz gelimi devletin gözettiği türden bir yalan, yalan beyan gibi veya şahitler üzerinden yakalanıp adli karşılığı olacaksa dikkat ederiz. Kayıp yaşamayalım diye itibarımızı, paramızı, malımızı kaybetmeyelim diye. Eğer denetimin dışında kalan bir aralıkta olursak o zaman Allah'a karşı yalanı sergilemiş bir kalp kullara karşı yalandan asla imtina etmez. Dürüstlüğünü Cenab-ı Hakk'a yaşamamışların insanlara karşı dürüstlük yaşamaları beklenmez. Dolayısıyla bir kimse... Yalancılık hususunda Cenab-ı Hakk'ı bilip ikrar etmekten uzak durmuş ise dış görüntüsü hayatta ne kadar dürüst gösteriyorsa göstersin kesinlikle kötü bir kimsedir. O yüzden Kayser doğru konuşmuştur. Allah'a karşı dürüst olmuşların kullara karşı yalancı... Kullara karşı dürüst olmuşların Allah'a karşı yalancı olmaları hiç beklenmez. Çünkü dürüstlük... Kullara karşı olan bile zaten Allah'a karşı olan ile başlar, oradan temellenir. Ama Allah'a karşı bir kimse dürüst değilse, o kimsenin kullara karşı yalan söylemekten imtina etmesini hiç beklemeyiniz. Sadece yakalanmaktan, bunun zararını görmekten hesabını yapar. Bu hesap dışında kalanların, kalan durumların hepsinde dişini gösterir, hepsinde o kötü kalbini Cenab-ı Hakk'a karşı kararttığı, ayarlarını bozduğu. Çünkü o emanet olan kalp, kişi yalan konuşa, konuşa, konuşa, dürüstlükten bir eser kalmaz, dürüstlükten bir şey kalmaz ve bozulmaya başlar. فَلَمَّا زَاغُ اَزَاغَ اللّٰهُ Onlar dilleriyle eğrilte eğrilte, Cenab-ı o eğriliği dillerinden kalplerine kadar indirdi. Böylece kalpleri de eğrildi onların. Bu da kelime-i habise, kötü habis olan kelime, kötü söz, yalan söz. Cenab-ı onu da benzetti. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ köşecaratın طَيِّبَةٍ Güzel, tayyip, hoş söz. Hoş aşkı biyazlığına sabit ve Her dönem o mahsulünü verir. Her dönem onun güzel sonuçları olur. Dolayısıyla kalpten gelen sözün güzel sonuçları olur. Allah Azze ve Celle bunu ödüllendirir. Hem dünyada ödüllendirir, hem ahirette ödüllendirir. Dolayısıyla akreden kimseler aslında Allah'a karşı dürüst olmanın dünyada da ahirette de iyi karşılığı olanı olacağını bilen kimselerdir. Çünkü onun her zaman iyi sonuçları olur. Bir ticaret erbabı işin hilesi dürüstlüktür diye özetlemişti bunu kısaca. Ama eğer dürüst olmazsa وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يتَةٍ Kötü sözde, çirkin sözde كَشَجَرَةٍ خَب۪يثًا Kötü ağaç gibidir. اِجْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ Yerin, yüzün, yerden böyle dışarı atılmış gibidir. Bir kök bulamazsın. Bir tane ortada bir bitki var. Ya bunun kökü nereye gidiyor diye. Bu Ebu Cehil karpuzu misali. Ortada bir karpuz var ama nereden çıktı acaba? Nereden kök ile toprağa bağlı? اِجْتُسَّتْ Fırlatmış atmış. Nele hamin karar, bir kararı yok, biraz ortadır, biraz bu tarafa kayar, biraz rüzgar olur öteki tarafa gider. Nele hamin karar. Cenab-ı Hak bunu da aslı sabit olmayan, kökü kalbe uzamayan doğrusal kalbiyle veya toprağın altıyla ki ağaçların toprağın altıyla köklü olan doğrusal ilişkileri vardır böyle. Koca arabalar vuruyorlar, perişan oluyorlar çünkü onların derinlere uzanan dıştan dalları kadar derinlere uzanan kökleri vardır ve dolayısıyla istikrarları vardır, kimlikleri, karakterleri vardır. Bir kimse, bir kişi bu yapısıyla, varlığıyla ya dürüst olur ve Allah Azze ve Celle'ye karşı dürüstlüğünü ki temel dürüstlük budur, yaşar ve imana kavuşur yahut yalancı olur, münafık olur yalancılık üzere hayatını, insanlarla ilişkilerini de al gülüm mergülüm, tedbirler ve önlemler kadar dürüstçe, tedbirler ve önlemlerinin kalktığı anda da marketlere saldırarak, komşuların evini, hanesini, yerini, yurdunu yağmalayarak hiçbir kural, hiçbir şey onları engellemeyecek kadar vahşileşir çünkü İçinde dürüstlüğün temelde kalbinde bir karşılığı yok. Dıştan düzenlemeler ile seküler hayatın, seküler nizamın varabildiği en iyi, dürüst tip, kişinin sadece dıştan dışa sadakat gösterdiği, müeyyidelerin düzelttiği, zapt ettiği kimseler kadardır. Halbuki imanın bir insana kazandırdığı renk, Allah. Allah'a imanın kişinin kalbiyle ilişkilendiği ve artık kalbinin emrine girdiği elini, dilini, hareketlerini, davranışlarını, iç bütünlüğünü bozmadan sergilediği bir durum bu onu imana getirir. O yüzden Resulullah dedi ki İyyâkum malkedib. Siz siz olun aman ha yalana dikkat edin. İyyâkum malkedib. Biz Resulullah'ın dediği kadar yalana dikkat etmiyoruz. Beyaz... Yalanlarımız, küçük yalanlarımız var. Yani kendimizden biliyoruz. Buradaki hassasiyete Resulullah'tan dikkat kesilince anlıyoruz ki kişiliğin, dürüstlüğün, Allah katındaki itibarın en temel ölçüsü yalandan uzak durup kalp ile dürüst bir ilişki kurmak. Ve bu o kadar bir kişilik ve karakter ki kafirlerin yani kötülerin bile... Değer verdiği bir şeydir. Hz. Yusuf aleyhisselam hapse düşmüş, orada hep kötü kimseler var, hırsızları şunları bunları var. İğrenç bir ortam bu ama Hz. Yusuf aleyhisselam dürüst bir kimse, kısa zamanda onların da saygınlığını kazandı. Onlar da itibar ettiler, onlar da saygı duymaya başladılar. Niçin? Dürüstlüğünden ötürü iki kişi hapse düştü, birisi Kralı öldürmeye çalışan, Firavun'u öldürmeye çalışan, yemeğine zehir katan, diğeri de onun masum olan şarapçısı. Bunlar gördükleri rüyayı ne anlama geliyor acaba diye birdenbire dediler ki bunun bilse bilse karşılığını bu Yusuf bilir. Daha geldikleri zamanın üstüne çok geçmemişti, Hz. Yusuf'a şöyle seslendiler. Yusufu ey hacıdık iftina ey Yusuf ey dürüst adam inna nara keminal muhsinin biz seni iyi kimselerden gördük iyi kimselerden belledik doğruluğundan ötürü nebbi ne tevilih bize bunun tevilini sen söyle ne anlama gelir bunun demek ki kafir de olsa Kafirler dahi dürüst kimselerin kalbiyle arasına mesafe koymamış kimselerin kalitesini fark eder, onlar da ona saygı duyarlar, sevmeseler bile, onların hayat tarzlarını, yaşamlarını beğenmeseler, kendileri onu sahiplenmese bile uzaktan uzağa onların kalpleriyle iç içe belli bir bütünlük ile ve dolayısıyla Rablerini tanıyan Kimseler olduğunu, kaliteli kimseler olduğunu bilirler. Allah bu kalitede olan, kalbi ile lisanını birleştirmiş kimselerin dillerinden çıkan sözü bu yere düşürmez. Ellerinden, azalarından ortaya çıkan hareketi ve davranışı da bu yere bırakmaz. Bir nadide elmas gibi itina ile katına yükseltir. İleyhi yesa'dul kelimut tayyib. والعمل الصالح يرفعه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.